Yeşil Bülten Hazırlayan ve sunan Utku Zarı Merhaba değerli dinleyenler 27 Eylül 2018 günlerden Perşembe saatler 11 iki dakika kadar geçiyor Yeşil Bültenle bize her nereden dinliyorsanız eğer Yeşil Bülteni oraya misafir edeceğiz 94.9 Açık Radyodasınız efendim ben Utkuziri teknik masada Selahattin Çolak ve Açık Radyo'da canlı yayın stüdyosunda oradan atacağı tweetleriyle sosyal medya üzerinden yayını takip etmeniz için atacağı tweetleriyle Seçil Türkan bu haftanın Yeşil Bülteni ile karşınızdayız diyelim. Yine telefondan duyuyorsunuz sesimi konumuzun da yine aynı şekilde sesini telefondan duyacaksınız. Bunun için öncelikle sizlere sizlerden özür dileyelim. Biraz da bir telefonda bir ses kalitesinde sıkıntılar olabiliyor. Onlar için de şimdiden peşinen afola diyelim. Bugünkü konumuz İstanbul. İstanbul'un tarihi bostanları, yedi kule bostanları. Yüzyıllardır e, tarım yapılan bir alandan bahsediyoruz, yedi kule bostanlarından. Ama e, son yıllarda hepinizin malumu biraz, Orada yapılmak istenen inşaat çalışmalarıyla e, Fatih Belediyesi'nin ve sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin orada yapmaya çalıştığı inşaat çalışmalarıyla gündemde. Hemen yanı başına zaten kule Konakları diye bir e, garabet de e, yapıldı biliyorsunuz. Bostanlar zaten ciddi bir baskı, ciddi bir e, tehdit altında o günden beri. E, ancak yine de bu tarihsel e, misyonunu yerine getiriyor. Bostancılık faaliyetleri orada devam ediyor. Hemen surların da dibinde yani UNESCO tarafından koruma altına alınmış bir kültür mirası olarak koruma altına alınmış surlarında hemen dibinde olan bostanlardan kentsel tarımın en önemli örneklerinden birinden bahsediyoruz dünya açısından da ama bir türlü Rahat verilmedi oradaki Bostanlara ne yazık ki. E, bu kez de e, daha önce pek çok proje geldi geçti. E, orada e, malumunuz bu kez de bir otopark projesi e, bir afiş asılarak öncelikle bu duyuruldu. ve Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver imzadı. Hasan Bey yedi kule konaklarında oturuyor aynı zamanda kendi ikameti de orada e, ve oranın hemen karşı tarafına diyelim e, yedi kule açık otoparkımız yakında hizmetimizde e, afişi asarak e, herkesi haberdar etti tarihi bostanlarda koruma altında olan e, bosanlarda e, yapılacak bir otopark projesi içinde çalışmalar başladı e, öncelikle böyle bir Oraya inşaat çalışmaları başladı diyebiliriz bir üst başlıkta. Böyle bir e, mucır döküldü, e, çalışmalara e, kepçeler geldi, iş makineleriyle birlikte başlandı. Ama tabii pek çok handikapı var meselenin. Çünkü e, koruma altında olan bir alandan bahsediyoruz bir yanıyla. Koruma kurumunun izinleri gerekli alanda yetkinin kimde olduğu da tartışma konusu bir tarafıyla. İkincisi oranın bostan olarak korunması İstanbul'un kent kimliği açısından da hayli kritik. Bu açıdan da tepki çeken bir projeden bahsediyoruz. Bugün o projeyi konuşacağız. Bostanlara özellikle İstanbul'un bir kent tarımı açısından da kıymetli bir kıymetli değerleri barındırdığını da yıllardır söyleyen, yıllardır anlatan hem İstanbul Boğazı'yla Marmara Denizi'yle hem İstanbul'un e, kentsel tarım alanlarıyla e, yıllardır hemhal olmuş bir kişi Slow Food sahibi damaklarında e, kurucusu aynı zamanda. E, eski lideri diyelim şimdi o e, orayı biraz daha... Genç kuşağı mı diyelim de daha tecrübesiz kuşağı mı diyelim de çünkü kendisi de hala genç böyle bir şey yapmış olmak istemem. Desne Kor Yürek merhaba, hoş geldiniz efendim. Günaydın, günaydın herkese, tüm dinleyenlere. Desne Hanım da Mutluköy'den yayınımıza katılıyor Ayvalık'tan. Şimdi orada bir başka tecrübe'nin peşinde. Belki süremiz kalır mı, kul kalacağını sanmıyorum ama onu da konuşuruz. Lakin önceliğimiz bugün Yedi Kule bostanları bize orada olup bitenleri bir özetleyecek defne koruyacak. Onun dışında bir de şimdi sosyal medyadan Cihan Uzun Çarşılı Baykal kentin tozu olarak tanısını bir programı eski programı radyoda. o da çok önemli bir bilgiyi paylaştı sosyal medyadan bizimle Yedi Kule spor kulübünün oradaki Sahasına da el koyulmuş durumda çok yakın birbirine bu iki alan ve Yedi Kule Spor Kulübü de bu duruma tepki gösteriyor ve Yedi Kule sahası Yedi Kulelilerindir diyor. Orada bir şeyler oluyor ama ne olduğunu biz de umuyorum daha net bir şekilde anlayacağız bu yayının sonunda. Sefna Hanım şimdi burada başlayan çalışmalar isterseniz önce bir o alanı e, kısaca anlatalım dinleyenlerimize ve e, ne olup bittiğini bize bir özetlemenizi isteyelim. Bir güzel adresleyelim aslında bu İstanbul ili Fatih ilçesi Hacı Evhaddin mahallesi 2454 ada ve 23 ve 35 parseldeki e, mülkten bahsediyoruz. Burayı büyük ihtimalle dinleyenlerimiz şeyden hatırlayacak, 2013 yılında e, bostanların üzerine Moloz Dökül'de haberlerinden hatırlayacaklar. E, Fatih Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ortak projesi, e, 70 bin metrekarelik bir rekreasyon alanı e, niyetiyle önce buradaki bostana girilerek başlanmış. Hatta bu bölgeye giden herkes görecektir, e, hala e, tamam. İnşaat tamamlanmamış, yarım kalmış bir e, havuzcuk ve etrafında kümelenmiş değişik şeyler, e, toprak yığınları var. Bunun hemen arkasına yani önü eğer surlarsa, surların arkasında kalan bostanlardan, bu iç, iç bostanlar dediklerimizden, e, e, eğer yüzünü bostanlara bakıyorsa sırtını da yedi kule konaklarına veriyor. Ki bu yedi kule konakları çok uzun zaman e, imar izni alamamış, e, şahsi bir bostanın satın alınıp imar sürecine sokulması zorlanması sonuçta 20 yıllık bir mücadelenin sonunda e, siteye dönüşmüş bir alan. Dolayısıyla bize örnek teşkil eden aslında orası. Bütün bu kamusal alanların, ya yani borsanları da öyle görmek gerektiğini düşünüyoruz. Adım adım e, metalaşması zaman içerisinde siteleşerek, e, inşa edilerek üzerine başka bir ekonominin, başka bir yaşam biçiminin parçasına dönüşmesi. E, kamusal alan demek de kalmayalım, yetinmeyelim. Aslında bunlar e, minimumda 1500 yıllık tarım alanları. Biricikler, şöyle biricikler, e, dünya tarihi bağlamında, şehirlerin tarihi bağlamında... Ee, surlar ve surların içinde dışındaki parçası olan Bostanlar önemli bir e, yapı var, bir beraberlik var. Ee, bunun bizzat gözlenebildiği kalmış az sayıda örnekten biri e, kule Bostanları. Hala e, İstanbul'un kara surları duruyor. Durduğu gibi Osmanlı zamanında, Bizans zamanında 1500 yıl boyunca tarım yapılarak o surlarla iç içeriği devam etmiş kentsel tarım alanlarından ve dolayısıyla aslında bir kültür emanetinden bahsediyoruz. Adresledikten sonra durumu bugünkü halimize bakacak olursak geçtiğimiz cuma günü bunun Haberi geldi. Geçtiğimiz cuma günü bu e, bo, bostan olup artık bostan vasfını yitirmesi için her şey yapılan alanda e, aslında geleneksel ismiyle de İsmail Paşa bostanında bu bostana komşu olanlara bir küçük haber uçurulmuş denmiş ki buraya biz e, Fatih Beyliyesi olarak otopark yapacağız bizim yedi kule arkadaşlarımız e, İnanç Planası biz de isim de verelim çünkü ona çok şey borçluyuz bu tip bilgileri zamanında fark etti hepimize harekete geçirdiği için yedi kule Bosna'nın koruma girişiminden ya, hepimize haberdar etti böyle bir şey oluyor diye ve Pazartesi günü sağdan fotoğraflar gönderdi sayeden. Mucur dökülmüş, onların birer şey olduğunu düşünüyorum. parke taşı olduğunu düşünüyorum. Paketlenmiş, iri bütün bloklar indirilmiş ve şeyin, yedi kurenin değişik sokaklarına farklı farklı boyutlarda afişle açılmış otoparkımız hizmete girecektir diye aslında başkanın şeyiyle imzasıyla birlikte. Şimdi bu bizi dışarıda düşürdü çünkü burası UNESCO alanı. UNESCO alanı olduğu için de haliyle burada bir alan değerlendirmesi yapılıyor olması gerekiyor. Eğer alan yönetimi burada yapılana e, müdahil değilse burada bir yanlışlık var diye bakmak çok da sıra dışı değil. İlk yaptığımız oldu zaten alan yönetimini aradık, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni aradık. Her ikisinden de e, buraya ilişkin hiçbir haberimiz yok, e, bilgimiz dahil değildir haberini aldık. Değişik boyutlarda e, değişik noktaları yani buna BİMER, BİMER dahil, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beyaz Masa dahil, alan yönetim dahil, koruma kurulu dahil, e, bireysel olarak ve kurumsal olarak, kurumsal olarak da ilk e, devreye giren de Akaroklar Derneği oldu. Eksik olmasınlar. Bu konularda çok hassaslar ve takip bırakmıyorlar. Şu saatte hala cevabını alabilmiş değiliz. Olup bitenin. Yani burada kim izin verdi ve bir otopark yapılıyor bilemiyoruz. Kurulu e, bugün toplanıyor. Saat ikiye doğru onlardan ses çıkar diye bekliyoruz. Daha önce sadece sekreteryeye ulaşabildik ve sekreterye burada kimse yok. Bir bilgi veremiyorumdan öte bir şey söylemedi. İstanbul Büyükşehir zaten koruma kurulu haberleşmeden bir şey söyleyemiyorum diyor. Sadece zaten cevap vermiyor. Biz sadece bunun izin aldık otopark yapıyoruz diyor. Böyle bir e, keşmekeş Bizim tahminimiz geçici otopark adı altında yapılıyor. Geçici olduğu için de izin almaya gerek yok diyecekler diye tahmin ediyoruz. Nereden tahmin ediyoruz geçici olduğunu? Buraya dökülen bir beton, kazılan bir temel yok. Dolayısıyla sizlerin dökülen bir geçici olduğu üzerinden problem yok. Dolayısıyla izin almaya gerek yok gibi bir yasal boşluk kullanılıyor olabilir diye düşünüyoruz. Bu bizi huzursuz ediyor. Çünkü malumunuz İstanbul'da bütün otoparkla illa üst parka verilmiyor. Ee, eğer burası bir özel e, park gibi değerlendirilecek olursa, mafyalaşma, oraya sahip çıkmaya başlama, oranın mümkünün e, yasa olarak değilse bile fiziken ciddi anlamda pratik manada değişmesi ve ondan sonraki sürecin kolaylaşması diye bir şey olabilir. Kolaylaşması diyorum e, bizim aleyhimize yani e, tarımsal alanları korumak isteyen bunun bir kültür emaneti olduğunun idrakıyla korunması ve hatta ortaya çıkarılması gerektiğini düşünen ekipler olarak bu bizim alehimiz olacaktır. E, elimizden bir bostan gidecek, otoparklaşacak demektir. Ve bir süre sonra da otoparktan sonra imarini çıkarttı. Yeni bir yedi kule konakları yapmayacağını bir garantisi yok. İşin kötü yanı. Ekip arkadaşlarımız hani sadece istemezlik demiyoruz biz alternatif de üretiyoruz deyip e, yıllar oldu. Yani 2014'te 2015'te ayrı ayrı e, toplantılarda 2013'ten başlayarak Projeler sunduk İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne. Aslan Demirtaş başta olmak üzere eksik olmasın. Çeşit çeşit öneriyle gittik. O önerilerin bir kısmının hatta yeni rekreasyon projesi içerisinde tarım alanlarının korunduğu, bostanların korunduğu, bir tür okul gibi çalıştığı bir projeye doğru dönüştüğünün bilgisini almıştık bu yılın başında. Bu süreçte öğrendik ki maalesef aslında... O projede şey yapıyor, rafa kaldırılıyor, yeniden bakılacak. Dolayısıyla oldukça sevimsiz bir zaman diliminde yaşıyoruz. Ne bilgiye ulaşabiliyoruz, ne aldığımız, sorduğumuz sorunun cevabını alabiliyoruz, ne oraya gidip muhatap olacağımız birini bulabiliyoruz ve bostan elden gidiyor. Bu sadece bir başlangıç olur, gerisi çorap söküğü gibi gelir diye de çok endişeliyiz. Çok kısaca özeti bu durumun şu anda vardığımız yerin hep bir yandan da var olan ve bir türlü bir e, nihayete bir sonuca da ulaşmayan e, talepler ve e, hep bir, bir bir yükseldiği zaman orada bir şekilde orada bostancıların da belki mücadelesi yükseldiğinde ya da bu alanda duyarlı sizin de isimlerinizi listelediğiniz insanların da sesi yükseldiğinde bir orta nokta bulunurmuş gibi gözüküp sonra bir süre sonra tekrar yine e, yeni kule bostanları e, bu şekilde gündeme geliyor farklı e, çalışmalarla. Şimdi duyan olan, olan o, hmm. yani bu ortak bir miras, e, bu hepimize ait bir alan. İstanbul zaten hepimize ait. Yani burada birlikte ne yapacağımıza ilişkin fikir yürütüyor gerekiyor. Artı bu bostanların tarihi varlığının peşinde olan ekipler herhangi bir ekipler değiller. Bunlar akademik manada. Yeterliliklerini, eğitimlerini katman katman uluslararası seviyede kanıtlamış insanlar. Bu ülkenin değerleri bu insanlar. Bu ülkenin değerlerinin, bu ülkenin şehirleri için konuşamaz halde olması zaten ayrıca bir kalp kırıklığı. O zaman niye yetiştiriyoruz biz çocuklarımızı? Niçin bu çocukların bu ülke için zeki, faydalı önerilerle gelmesini desteklemiyoruz? Ortak değerimizse, ortak tarihimizse, ortak entelektüellerimizin, ortak bilgiyle akademisyenlerimizin bu konularda devreye girebiliyor olması lazım. Evet, belki de bütün mesele de burada. Düğümleniyor. Yani Türkiye'nin de pek çok sorunu şu an gündemde olan işte bir bilimcilerin Türkiye'ye geri çağrılma projelerini falan da belki bu sizin verdiğiniz, altını çizdiğiniz örnekle ilişkilendirmek mümkün oluyordur çok Pek çok şeyin yapılabileceği, pek çok önerinin olduğu bu alanda peki neden bu inadın kaynağı ne olabilir diye ben hep baştan beri düşünüyorum. Yani yapılması, şimdi orada evler yapıldı, haneler yapıldı, belki orada yapılabilecek projeler o evlerin dahi değerini arttırabilecek, o alanın tümüyle değerini arttırabilecek. İşler de yapılabilir Çok büyük maliyetlere de gerek yok Orada yeterince insan gücü de var bunları yapabilecek Beyin gücü de var Bunları ortaya çıkarabilecek ama Neden böyle bir inat var bu kulede, Bu surların bu dibinde sizce e, Açıkçası inat olarak Tarif etmek istemiyorum Çünkü eğer oraya sıkışırsak Çıkışımız yok e, Kanaatimce yönetimdekiler Ya da tarifler yani demek istemiyorum Farklı bir tabir kullanayım Gereksiz bir e, yani, olmasına, yerel ulusal yöneticiler iş birliğini sadece şart şirketleriyle yaptıkları sürekli zaten çıkışımız yok. Ee, akademilerle işbirliği yapılıyor olması lazım ee, sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapılıyor olması lazım hatta bugün kuleli insanlarla mahallelilerle ve üstelik parti ayrımına girmeksiz bir işbirliği yapılıyor olması lazım kule spor e, kulübünün alanına el koymak zaten yani düz konuşalım herhangi bir yönetim için akıllı karı bir şey değil Bu hanginde bize yaptıkları düşünmek de yediyemiyorum Evet, o da e, meselenin ilginç bir boyutu sanıyorum. Yani o oradaki e, spor sahası uzunca bir açıklama var. Burada tümünü okumak değil niyetim ama e, öncelikle bu Marmara inşaatı için o e, saha kullanılmış, e, spor kulübünden izin alınarak kullanılmış inşaat çalışmaları bitince e, geri spor kulübüne bırakılmak üzere e, başlamış oradaki o çalışma. Ondan sonra uzunca bir süre öyle atıl bırakılıp sonrasında tamam hadi biz tekrar saha olarak düzenliyoruz denmişken bu kez e, zabıta müdürlüğü e, e, ekipleri gelip e, orada sahada e, ne olacağını, ne yapılacağını da belirtmeden spor kulübü yetkililerine o sahaya e, el koymuşlar. Yani işin do doğalı bu gerçekten. Oradaki sahanın etrafındaki tel örgüleri yıkmaya başlamışlar. Çok yakın alanlardan bahsediyoruz bir yandan da. Evet, son derece e, yakın alanlardan bahsediyoruz. Çok zor. E, yani orada tabii bir... bir bir anda böyle bir şeyin çıkıvermesi yine e, insanların karşısına da e, endişelerin belki iki taraflı birden. Yani hem bu saha hem de bu e, bostanlar üzerinde yapılan o, o çalışmalar e, endişeleri daha da katlamış, arttırmış gibi e, gözüküyor. Peki, e, şimdi bugün koruma kurulundan karar bekleniyor öncelikle. E, yani o karar değil. Koruma Yani koruma görüşmeden e, bugüne kadar böyle bir izin verip vermeyiz anlamaya çalışıyoruz. Yani çok basit bir soru aslında. Siz böyle Burada bir inşaata izin verdiniz mi? Basit soru. Verdik, vermedik. Bunun cevabını veremediler daha önce. Çünkü kimse yoktu. Ama bugün onların rutin toplantısı var. Rutin toplantıyı fırsat bilip bu sorunun cevabını saat 2'ye kadar almaya çalışıyoruz. Ancak bu süre içerisinde arkadaşlarımızın algıladığı, anladığı geçici inşaat olması sebebiyle yani Sadece mucur dökülerek bir düzenleme yapılması sebebiyle asla kurulun iznine ihtiyaç olmayabileceği. Eğer kurulun iznine ihtiyaç yoksa yaptık bitti diyebilirler ama buna biz alan yönetiminin itiraz etmesini bekliyoruz. Nihayetinde burası bir UNESCO alanı, isterseniz piknik alanı yapın. İsterseniz sadece gölgelik yapın, şemsiye koyun ama oranın kullanım biçimiyle ilgili bir düzenlemeye gidiyorsanız müdahale ediyorsunuz demektir olan haline. Ve herhangi bir müdahalede alan yönetimiyle e, görüşmeniz, onlarla görüşme e, içerisinde bunu götürmeniz ve tabi rızalarını almanız gerekiyor. E, bu şey, posetörün parçası. Görünen o ki e, Fatih Beydiyesi bu otoparkı yaparken e, bu ilişkiye girmemiş girmediği için de bir şeyimiz orada. Bugün e, gelen haber sabah en son gelen haber, yayından 15-20 dakika önce aldığım haber alan yönetim başkanının e, Fatih Belediyesi'ne bir mektup yazmakta olduğu Buraya yaptığınız müdahaleyi bize danışmadan yaptınız burası UNESCO alanıdır e, ne oluyor? diye sordu. Yani bizim sorduğumuz soruyor aslında bu sefer alan yönetimi soruyor. E, durum çok tuhaf. Yani ee, neden buraya sıkışıyoruz bu inatlaşmanın ötesinde bir şey bir tür e, iktidar alanı e, kapışması mı e, yoksa illa burayı bir şekilde e, kendinin olduğunu gösterebilme gayreti mi belediyenin yoksa orta vadede etraftaki e, az sayıda belki ama e, yönetime yakın kişilerin kendi mülklerine farklı değerler katma arzusu Buna hepsi spekülasyon hepsini konuşabiliriz ama her biri birer şeyden olacak. Delikodu e, kahve sohbetinden ibaret olacak. Elimizde gerçek bilgi olması gerekiyor ki bizleri de sivil toplum olarak, e, sokaktaki insan olarak muhattabımızı bileceğimiz, e, sorumuzu bileceğimiz, aldığımız cevabı göre tavrımızı ifade edebileceğimiz makul bir matematik oluşsun. Biz bu matematiği dahi kuramıyoruz 2018'in Eylül ayının son haftasında. Yani bu, bu çok tıkanık bir durum. Geçtim yani bu bostanların ne yapılacağının tartışmasını zeki yapabilmekten, çok katmanlı, çok renkli yapabilmekten. Biz bir sorunun dahi cevabını alamazdığımızda biz değil sadece alan yönetim başkanı da alamıyor görünen o ki. E bu, bu durumda nereye kadar gidebiliriz bilmiyorum. Yani İstanbul'u hepimiz derken bunu sahici söylüyorum ben Emirganlı, Emirgan altı yani Boğaziçi köylüsüyüm. Ben İstanbul'u herkesle paylaştığımın idrakıyla yaşarken yönetimin niçin benimle paylaştığımın idrakıyla yaklaşmıyor meseleyi burada tabii ki son derece şey gergin, yalnız ve zor durumda ama Bu sonunda 1500 yıllık dostanlarımızdan bahsediyoruz. 500 yıllık postanlarımızı kaybettiğimiz zaman benim kalbim kırılmış, onun iktidar alanı sarsılmış. bunlar geçer. Bunlar ileride çocuklarımıza hesabını veremeyeceğimiz kayıtlar olur. Evet ki üstelik siz de girişte de belirttiniz bir rehabilitasyon projesi de Büyükşehir Belediye Meclisi'nce onaylanmışken o proje kapsamında alan parklar, dinlenme alanları, yönetim merkezleri, yaya meydanları, sosyal ve kültürel tesisler ve yanı sıra açık otopark olarak kayda geçmişken sadece açık otoparkın orada karşısına çıkması kentsel tarım parkı olarak adlandırılan bir alanda o, o da bir boyutuyla akıl almaz. Proje ortada yok. sadece Ama proje de zaten var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin projesi. Evet, Fatih Fatih Belediyesi de. Fatih değil. Ve, ve anladığımız kadarı Şubat ayında ilan edilen aslında detaylarının çok da paylaşılmadığı, e, sadece birkaç görselin basına sunulduğu, daha fazlasının paylaşılmadığı proje duyumlarımıza göre şu anda zaten iptal olmuş durumda. ...yeniden gözden geçiriliyor. Dolayısıyla orada ne yapılacağı belli değilken... ...birdenbire geçici bir otopark projesi var. Üstelik İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de bilgisi dahinde değil. Fatih'in bilgisi dahinde sadece evet. Burada bir yani e, çok, yetki çok çok Yani kim alır kaçarsa onun elinde kalacak zaten mantığı var demek e, yani artık herhalde çok da yanlış değil. Çünkü cevap verilmiyor. Sorular soruluyor. dilekçeler gönderiliyor. Cevaplar gelmiyor. Kime sorsak benim haberim yok diyor. E, şeyi yapan e, eylemi yapan inşaata girişen gececi dahi olsa orada otoparkı oluşturanlar da e, biz kuruldan izin aldık. Her şeyimiz yasaldır. Yapıyoruz diyor. E, kurula dönüyorsunuz. Kurulundan toplanması için beş gün geçmesi gerekiyor o da zaten rutin toplant yani e, asla bakarsanız sei hani havada beş tane top hangisini yakalayacaksın gibi bir şey içerisindeyiz fil e, gösterisi içindeyiz gibi ve biz sadece böyle seyrederek kalıyoruz elimizde öğrümüzde say zira bu bir miras alan ya adı var İsmail Paşa bostan'ı yani ismi var ismi cismi olmayan herhangi bir e, Genç ekibin kurduğu üç günlük e, bostandan bahsetmiyorum ki bugünün Türkiye'sinde, bugünün dünyasında ekim değişikliğinin e, tepemizde ciddi kara halinde dolaştığı bir zamanda şehir bostanları zaten üzerine gidilmesi, tekrar edilmesi, çoğaltılması gereken örnek. Biz kalkıyoruz, tarihsel olanlardan vazgeçiyoruz. O kadar vazgeçiyoruz ki bostancılarını kaçırıyoruz. Bostancılardır bostanları da var eden, onların bilgisi onların görgüsüdür, onların pratiğidir. Yani biz orada kentsel tarım alanları yaptığımız zaman da herhalde seralarda lahana getirip yerleştirmeyeceğiz. Bizim orada bostancılara da ihtiyacımız var. Dolayısıyla adı olan bostan, İsmail Paşa Bostanı. 2013 yılında gerçekten iyi tarım toprağının üzerine inşaat arsı molozla kapandı. Bugün onun üzerine de mıcır dökülüyor. Yani katman katman yok ettiğimiz bir alandan bahsediyoruz. Evet. Uyarlamanız ee, gerekiyor ve buna izin vermemeliyiz ki geri kalanını koruyabilelim. Evet, bakalım neler olacak? Orada bostancılar, aktivistler, önümüzdeki günler neler getirecek ve Yedi Kule Bostanları bir kez daha bu tehlikeden kurtulabilecek mi? göreceğiz. Çok teşekkür ediyoruz Efe Koryak. Biz biz teşekkür ediyoruz Yedi Kule Bostanları, sayren minnettar her dinleyenine, her ilgilisine. Ve her bu derdin peşinde merak salıp e, peşini takip edecek olana bir dilekçi olsun, bir soru olsun gönderecek ve cevabını soracak olana biz teşekkür ediyoruz. Peki, sağ olun. Defne Koyürek tekrar. Hoşçakalın. Evet, evet değerli dinleyenler, e, yazar... Aktivist Defne Koryürek'ti bu hafta konuğumuz. Yedi Kule Bostanları bir kez daha tehlike altında, tehdit altında bu kez karşımızda bir otopark var. Bakalım neler olacak. Ee, pek çok boyutuyla konuşmaya çalıştık bu kısa süre zarfında. Bir yayını kapatalım. Dinleyicimiz Oya Başak'a da teşekkür edelim. Haftaya görüşmek dileğiyle.